Kur'an-ı Kerim Meali Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Nisan Kumru Üçüncü cüz Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla O peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık? Allah'ın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 kimileri de inkar etmişlerdir. Allah dileseydi aralarında savaşmazlardı. Fakat Allah dilediğini yapar. Ey iman edenler! Alım-satım, dostluk ve aracılığın olmadığı bir gün gelip çatmadan, Allah'ın size verdiklerinden onun için harcama yapın. Kafirler, zalimlerin ta kendileridir. Allah, ondan başka ilah yoktur, diridir, her şeyin varlığı O'na bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O'nun ilminden hiçbir şeyi dilediği müstesna kimse bilgisi içine sığdıramaz.'' Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Doğru eğriden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte ilahları reddeder de Allah'a inanırsa, kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir. Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin velileri ise sahte ilahlardır. Onları aydınlıktan çıkarıp karanlıklara sokarlar. İşte bunlar ateşliklerdir. Bunlar orada devamlı kalıcıdırlar. Allah'ın kendisine verdiği iktidara dayanarak Rabbi hakkında İbrahim'le tartışmaya giren kimseyi görmedin mi?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 Bütün iyilik ve güzellikler ona mahsustur. Şeytan içinize yoksulluk korkusu düşürür ve çirkin şeyler yapmanızı emreder. Allah'sa kendinden bir bağışlama ve lütuf sözü vermektedir. Allah her şeyi kuşatmakta ve her şeyi bilmektedir. O dilediğine hikmeti verir ve kime hikmet verilirse o kimse birçok hayra nail olmuş demektir. Bunuysa ancak derin kavrayış sahibi olanlar düşünüp anlarlar. Siz hangi hayrı yapsanız ve hangi adakta bulunsanız şüphesiz onu Allah bilir. Zalimlerin gerçek ve samimi yardımcıları yoktur. Sadakaları açık olarak verirseniz bu ne güzel. Şayet onu yoksullara verirken gizlerseniz bu sizin için daha da hayırlıdır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 Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık olarak hayra sarf edenler için, Rableri nezdinde ecirleri vardır. Onlar için ne korku olacak, ne de üzüleceklerdir. Faiz yiyenler, ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimse gibi kalkarlar. Bunun sebebi, onların alım-satımda ancak faiz gibidir demeleridir. Halbuki, Allah alım satımı helal, faizi ise haram kılmıştır. Artık kime Allah'tan bir öğüt erişir de, faizciliği bırakırsa, geçmişteki kendisinindir. Durumunun takdiri Allah'a aittir. Kim de yine faizciliğe dönerse, işte bunlar orada devamlı kalmak üzere cehennemliklerdir. Allah faizi tüketir, sadakaları ise artırır ve Allah,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 Allah ve Resulü tarafından size bir savaş açıldığını bilin. Eğer tevbe ederseniz, haksızlık etmemek ve haksızlığa uğramamak üzere ana paranız sizindir. Eğer eli darda olan biri, borçluysa eli genişleyinceye kadar beklemek gerekir. Şu da var ki, bağışlamanız eğer bilirseniz, sizin için daha hayırlıdır. Bir günden sakının ki,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 Onu yazmamanızda sizin için bir sakınca yoktur. Alışveriş yaptığınızda şahit tutun. Katip de, şahit de zarar görmesin. Eğer zarar verirseniz, şüphesiz bu sizin yoldan çıkmanız demektir. Allah'tan korkun. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Şahit yolculuk halinde olur ve yazacak birini bulamazsanız,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 ilimde yüksek payeye erişenler. Derler ki, ona inandık. Hepsi Rabbimiz katındandır. Bu inceliği, yalnız aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra, kalplerimizi saptırma. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız sensin. Rabbimiz, muhakkak sen, İnsanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Şüphesiz Allah sözünden dönmez. İnkar edenlerin malları da, evlatları da, Allah'ın azabına karşı onlara hiçbir yarar sağlamayacaktır. İşte onlar cehennemin yakıtıdır. Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin durumu gibi onlar bizim ayetlerimizi yalanladılar. Allah da günahları yüzünden onları yakalayıverdi. Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Resulüm, inkar edenlere de ki, yakında mağlup olacaksınız ve cehenneme sürükleneceksiniz. Orası ne kötü bir kalma yeri. Bedir'de karşı karşıya gelen şu iki grupta sizin için büyük bir ibret vardır. Biri Allah yolunda çarpışan mümin grup,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 insanlara çekici gelmiştir. İşte bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer Allah'ın katındadır. De ki, size bunlardan daha iyisini bildireyim mi? Takva sahipleri için Rableri katında altlarından ırmaklar akan ebediyen kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarını eksiksiz görmektedir. Bu nimetler, Ey Rabbimiz! Biz gerçekten iman ettik. Günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğruluktan şaşmayanlar, huzurda boyun bükenler, hayır yolunda harcama yapanlar ve seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dileyenler içindir. Allah, hak ve adaleti ayakta tutarak kendinden başka ilah olmadığını bildirdi. Melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar ettiler. Evet, ondan başka ilah yoktur. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. Allah katında din, kesinlikle İslam'dır. Kitap verilenler ancak kendilerine ilim geldikten sonradır ki, aralarındaki hak tanımazlık yüzünden ayrılığa düştüler.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 Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir. Orada Zekeriya Rabbine dua edip dedi ki, Rabbim bana tarafından temiz bir nesil ihsanı ile. Kuşkusuz sen duayı işitmektesin. O mabette durmuş namaz kılarken, melekler ona şöyle seslendiler. Allah'ın bir kelimesini tasdik edici, efendi, iffetli,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 İnsanlara üç gün ancak işaretle konuşmandır. Rabbini çok an, onun yüceliğini dile getir. Melekler şöyle demişti. Ey Meryem! Allah seni seçti, seni tertemiz kıldı ve seni bütün dünyadaki kadınlara üstün eyledi. Ey Meryem! Rabbine ibadet et, secdeye kapan, huzurunda eğilenlerle beraber sen de eğil.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 o da olu verir. Rabbin ona yazmayı, hikmeti, tevratı ve incili öğretecek. Onu İsrail oğullarına elçi olarak gönderecek ve o şöyle diyecek: Kuşkuya yer yok. İşte size Rabbinizden bir mucize ile geldim. Size çamurdan kuş biçiminde bir şey yapar, ona üflerim. Allah'ın izniyle derhal kuş olu verir. Yine Allah'ın izniyle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 Allah'a inandık, şahit ol ki biz Müslümanlarız. Rabbimiz, indirdiğine inandık ve Peygamber'e tabi olduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz. Yahudiler tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarını bozdu. Evet, Allah en iyi tuzak bozucudur. Allah buyurmuştu ki, ''Ey İsa, ben seni vefat ettireceğim, seni katıma yükselteceğim.''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 Gerçek Rabbinden gelendir. Öyleyse kuşkulananlardan olma. Sana gelen bu bilgiden sonra, her kim bu konuda seninle tartışmaya kalkışırsa, de ki, gelin çocuklarımızı ve çocuklarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım. Sonra da Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun diye dua edelim. İşte bunlar, Gerçek haberlerdir. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Muhakkak ki Allah, evet O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. Eğer yine yüz çevirirlerse, kuşkusuz Allah bozguncuları çok iyi bilmektedir. De ki, ey ehli kitap! Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze gelin. Yalnız Allah'a tapalım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah'ı bırakıp da içimizden bazıları diğer bazılarını Rab edinmesin. Eğer yine yüz çevirirlerse şahit olun ki biz Müslümanlarız deyin. Ey ehli kitap! İbrahim hakkında niçin tartışırsınız? Oysa Tevrat da İncil de kesinlikle ondan sonra indirildi. Hiç düşünmüyor musunuz? İşte siz böylesiniz. Hadi hakkında bilginiz olan konuda tartıştınız, fakat hiç bilgi sahibi olmadığınız bir konuda niçin tartışıyorsunuz? Oysa Allah bilir, siz bilmezsiniz. İbrahim ne Yahudi ne Hristiyan idi. Bilakis o, tek Allah'a inanıp boyun eğmiş biriydi. Müşriklerden de değildi. Doğrusu insanların İbrahim'e en yakın olanı, ona tabi olanlar, şu peygamber Hazreti Muhammed ve iman edenlerdir. Allah da müminlerin dostudur. Ehli kitaptan bir kısmı istediler ki sizi saptırsınlar. Oysa onlar ancak kendilerini saptırıyorlar da farkına varmıyorlar. Ey ehli kitap! Gerçeği görüp durduğunuz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey ehli kitap! Neden hakkı batılla karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz? Ehli kitaptan bir grup şöyle dedi: "Gün başlarken müminlere indirilmiş olana iman edip günün sonunda inkar edin. Belki onlar da dinlerinden dönerler. Ve kendi dininize uyanlardan başka hiç kimseye inanmayın." de ki: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 Allah büyük lütuf sahibidir. Ehli kitaptan öylesi vardır ki, ona yüklerle mal emanet etsen, onu sana noksansız öder. İçlerinden öylesi de vardır ki, ona bir dinar emanet etsen, tepesine dikilip durmadıkça onu sana ödemez. Çünkü onlar, ümmilere yaptıklarımızdan dolayı bize bir vebal yoktur derler. Onlar bile bile Allah adına yalan söylemektedirler. Hayır, öyle değil. Her kim ahdine vefa gösterir ve günah işlemekten sakınırsa, bilsin ki Allah o sakınanları sever. Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir bedelle satanlara gelince, işte onların ahirette hiç nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak,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 Hüküm ve peygamberlik vermesinden sonra hiçbir insanın kalkıp insanlara Allah'ı bırakıp bana kul olun demesi düşünülemez. Aksine okuyup öğretmekte olduğunuz kitap gereğince Rabbin halis kulları olun der. Ve o peygamberin size melekleri ve peygamberleri Rab edinmenizi emretmesi de düşünülemez. Müslüman olmanızdan sonra size inkarcılığı emreder mi hiç?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 Artık bundan sonra her kim dönerse, işte onlar yoldan çıkmışların ta kendileridir. Onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde olanlar da, yerde olanlar da, isteyerek veya istemeyerek hep ona boyun eğmişlerdir ve ona döndürüleceklerdir. De ki, biz Allah'a ve bize indirilene,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 Ebedi olarak bu lanetin içine gömülüp gideceklerdir. Ne azapları hafifletilecek, ne de kendilerine fırsat tanınacaktır. Ama yaptıklarının ardından tevbe edip kendilerini düzeltenler başka. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir. Elbette imanlarının ardından inkârcılığa sapıp, sonra inkârlarını daha da artıranların tevbeleri asla kabul edilmeyecektir.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 Kur'an-ı Kerim Meali yani. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Nisan Kumru